İzlediğiniz ben Marks, buyurun. Günaydın Marks, ben Dik. Oo, günaydın dostum, nasılsın? Neyse, önemli olan beni aramış olman. Teşekkür ederim. Nasılsın, hımm? Milyarlar faalde hakkındaki işe yarar bilgi toplayabildin mi? Hem de nasıl? İşlediğinden fazlasına. Kimseye bir şey sezdirmedi, değil mi? Ben mi? Hıh. <gülüyor> Yarda gezerim de. İzini belli etmezsin, bilirim. Sözün gelişi sordum. Sen işini bilirsin değil. Kim bu cilbet faaldeyi, hımm? Neler öğrendin onun hakkında? Cilbet faaldeyi çok büyük, korkunç derece kadar büyük bir servetin sahibi. Adeta bir efsane kararlamanı diyebilirim. Zenginliği bir yana, kişiliği, karakteri nasıl, yaşayışı hakkında neler öğrendin? Kuzum var merakım uğraşıyor. Milyarder Hilfet Harley'de ne işim var senin? Hedüz ben de bilmiyorum ne işim olduğunu. Bir mektup aldım dün. Mektup mu? Harley'den mi? Evet, hem de kısacık bir mektup. Dün telefon edip senden bilgi rica etmemin sebebi buydu işte. Bir cinayet ihbarı falan mı var yoksa? Bir santaj, dolandırıcılık... Hayır, var. hayır, hiç ilgisi yok. Milyarderin Sekreteri Hugo Bristov yazmış mektubu. Gilbert Fahar sizinle önemli bir meseleyi görüşmek istiyor. Perşembe gecesi, yani bu gece saat 9.30'da. Verdiğim adreste bulunmanızı rica ederim diyor. Yol çatı konağı 8. sokak mı verdi adres? Hımm yol çatı 8. Evet evet adres öyle. Ben o konağı gördüm dostum. Adına uygun olarak yol ayrımında eski bir konak. Yanında da büyük bir fabrika var. Onları gidince benimle görürüm. Milyarder nasıl bir adammış onu söyle bana. Milyarder eski yol çatı konağında esrarlı bir hayat yaşıyorlar sizin. Dışarı pek çıkmıyor. Uzun boylu, gaga burunlu, kısık sesli bir adam. Evde bir de kızı var. Kedileri hiç sevme diye Toprasında sadece lahana ile havyar giydiği söyleniyor. Hımm bu çok ilginç işte. Milyarder ol ve yalnız lahana havyar diye ve kedileri hiç sevme. Yerde 28 yıllar aynı yamalı rokteşamları giydiği söyleniyor. 28 yıllık yamalı rokteşamır ha. Dik, Verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. Daha bitmedi ki. Gerisini kendine sakladık. bir gün sana da gerekli olabilir. Bana şimdilik bu kadarı yeter. Peki peki, dediğin gibi olsun. Gelişmelerden haberim olur değil mi? Elbette sayın dostum elbette. Bir gün uğra bana şöyle. Hem oturur hem de hı, nasıl tamam mı? Tamam baş tamam. Uğralım. Şimdiden başarılar. Sağada iyi günler. Lahana hafiyar. Yamalı röptoşambur ve milyarder Farday. <gülüyor> Akşama görüşürüz. Bay Cilbet Farley ile görüşecektim. Randevunuz var mıydı efendim? Evet, dokuz buçuk için. İsminizi rica edebilir miyim? Herkül Myers. Beni bekliyorlar sanırım. Buyurun, giriniz Bay Myers. Şapkanızı, paltonuzu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Affedersiniz. Sizde bir mektup varmış galiba. Onu bana göstermenizi rica edebilir miyim? Mektup etmeyeyim. mu? Ha evet, yanımda olacak. İşte, Bay Farley'in bana yolladığı mektup. Ha. Bay... Herkül, Miles... ...sizinle önemli bir meseleyi görüşmek üzere. Evet, tamam efendim. Mektubu alabilirsiniz. Lütfen beni takip edin efendim. Sizi Sekreter Bristol'un odasına götüreceğim. Birinci kata çıkacağız. Hay hay. Gir. İyi uşaklar, efendilerin kapılarına vurmazlar Miles. Buna bir mim koy. Beklediğiniz ziyaretçi geldi efendim Yamalı Rob şambur ve gaga burunlu ihtiyar milyarder hmm. Gece lambası da kapıya Bu yana dönük Gözlerim alıyor İyi göremiyorum Kalın gözlükleri var hmm. Demek gözleri bozuk Demek Hercule Miles sensin Evet efendim benimle tanışmak istiyormuşsunuz Evet evet öyle Otur bakalım Otur Senin Herkül Mayıs olduğunu ben nereden bileyim Bunu nasıl ispat edebilirsin Mektubunuz yanımda Bay Farley Bakın işte Evet Evet tamam Bristola yazdırdığı mektup Alın koyun yerine mektubu Demek meşhur Belçikalı Hafiye sensin Emrinizdeyim Sizi kandırmadığımdan emin olabilirsiniz <gülüyor> Hokkabazlar da Şapkalarından tavşan çıkarmadan Evvel aynı sözü Söylerler Zaten bu sözlerle Halkı kandırırlar ya Benim şüpheci bir ihtiyar olduğumu Sanıyorsun değil mi Doğrusunu istersen Öyleyim Kimseye güvenmem Zaten zengin insanın başkasına güvenmesi imkansızdır. Ancak budalalar inanır. Ben böyle aptallıklar yapacak bir tip değilim. Kazanmak isteyen bir insan dostlarına bile güvenmemelidir. Bay Farley, benimle konuşmak istiyordunuz sanırım. Bir mesele var diyordunuz. Ee, doğru doğru. Ben hiçbir zaman masraftan kaçınmam. Bir iş yaptırmak istediğim zaman bunu en iyi bilen insana başvururum. Benden kaç para isteyeceğinizi sormadım bakın. İşini bilen meşhur olmuş birine istediği parayı vermeye hazırım. Sen çok meşhur bir dedektifsin. Şöhretin dolayısıyla sana istediğin ücreti ödeyeceğim. Ben de çok meşhurum. Bu yüzden şöhretin ne demek olduğunu bilirim. Hiç gözüm tutmadı seni ihtiyar. Hakkında bütün duyduklarım doğru. Fakat işte sandığım gibi kişiliği olan biri değilsin. Yan alırıp deşamburun bile eğriti duruyor üstünde. Sanki rol icabı giymiş gibisin. Sonra çok sıkıcı bir havan var. Söylediklerimi duydunuz. Benimle konuşmak istiyordunuz sanırım. Evet, evet. Seninle konuşmak istiyorum Bana akıl vermen lazım Bu meselede neler söyleyeceğini merak ediyorum Seni çağırttım Bir de doktora başvurdum Londra'nın en tanınmış doktoruna Bu işi ikiniz göreceksiniz Affedersiniz efendim Anlayamadım Ben Anlayamazsın tabii Daha sana bir şey anlatmış değilim ki Biraz sabırlı ol Nasıl olsa her şeyi duyacaksın Bay Miles Rüyalar hakkında ne biliyorsun? Rüyalarla ilgilendiğinize göre size Napolyon'un rüya tabirini tavsiye ederim Veya Fale Caddesi'ndeki doktorlardan birini çağırın Yani bir ruh bilimci demek istiyorum Benim bu gibi şeylerle ilgim yok İkisini de denedim Beni dinle Bay Miles. O zaman bana hak vereceksin. Her gece aynı rüyayı görüyorum. Çok korkuyorum. Ne kadar korktuğumu bilemezsin Daima aynı rüya görüyorum. Çok korkuyorum. Ne kadar korktuğumu bilemesin. Her görüyorum. Evet Odam buraya bitişiktir hı. Masamın başına geçmiş yazı yazıyorum Karşımda bir saat var Bir ara başımı kaldırıp saate bakıyorum hı hı. Üçü tam yirmi sekiz geçiyor Her seferinde aynı saat Saate bakınca hemen işi halletmem gerektiğini anlıyorum Ama bunu yapmak istemiyorum fakat yapmam gerektiğini de biliyorum hmm. Yapmanız gereken nedir? Üçü yirmi sekiz gece Yazı masamın sağ tarafındaki Üçüncü gözü açıp Tabancamı çıkarıyorum Kalk, kalk ben çeriye gidiyorum evet. Evet. Sonra kendimi vuruyorum hmm. Demek gördüğünüz rüya bu Evet Her gece aynı rüyayı görüyorsunuz? Evet Peki kendinizi vurduktan sonra ne oluyor? Uyanıyorum. Hmm. Bir şey merak ettim. Gerçekten çekmecenizin gözünde bir tabanca var mı? Evet. Neden? Yıllardan beri o tabanca çekmecemde durur. Daima hazırlıklı olmak gerektiğine inanırım. Bu yüzden tabancam daima dolu durur. Anlayamadım. Neden hazırlıklı durmanız gerek Bay Farley? Benim durumumda olan bir insanın kendisini koruması şarttır Hı. Bütün zenginlerin düşmanı vardır Öyle benim gibi Peki beni niye çağırdınız? Ha, anlatayım Önce bir doktora gittim Bana Perhiz tavsiye etti Yaşlı bir adamdı Midemi fazla doldurduğum için kabus gördüğümü söyledi İkinci doktor gençti O da çocukluğumda geçmiş bir hadiseyi unutamadığımı iddia etti Ona göre saat 3'ü tam 28 geçe meydana gelen bir olay benim şuur altımda yer etmiş Bundan kurtulmak için ben kendimi zorluyormuşum Hatta daha ileri Sırf bu yüzden kendimi öldürmeye bile razıymışım İkincisinin kanaatı da işte bu Peki ya üçüncü doktorun kanaati? O da genç bir adam Bana inanılmayacak bir şey söyledi Yuhu ya, ben hayattan bıkmışım Yani intihar edip bundan kurtulmak istiyormuşum Uyanıkken şu bana hakim oluyormuş ancak gece uyuyunca bu intihar arzusu ortaya çıkıyormuş Doktora göre ben bir an önce ölmek için uğraşıyormuşum gibi <gülüyor> Deli saçmaları Yani doktor farkına varmadığınız bir intihar arzunuz olduğunu iddia ediyor Buna imkan yok Bir kere son derece mutluyum Her şeyim var Ben canla kıyacak adam değilim Peki benden ne istiyorsunuz öyleyse Beni neden çağırttınız Ha. Aklıma Şöyle bir şey geldi Bay Miles Rüyaların başka anlamları da olabilir Ve bu konuda Bana ancak sen yardım edebilirsin dedim Ve meşhur bir dedektif Bunu da Ancak sen bulabilirsin Neyi bulabilirim Belki de beni biri öldürmek istiyor Acaba böylesi olamaz mı Düşmanım her gece aynı rüyayı görmeme sebep olabilir mi? Yani sizi hipnotize mi ediyorlar? Evet, ihtimal böyle bir şey olabilir. Yalnız ben hipnotizme ile pek uğraşmadım. En iyisi siz yine bir doktora başvurun. Bu konuyu iyi bilen ruh bilimciler bulabilirsiniz. Ne demek istediğimi anlamıyor musun Her gece aynı rüyayı görüyorum Biri buna sebep oluyor Bir an gelecek Dayanamayacağım Rüyadaki gibi çekmecemdeki tabancamı alacak Alnıma dayı bu işe son vereceğim <gülüyor> Böyle bir şey olmayacağını sanıyor musun Böyle bir şey olabileceğini sanmıyorum Ama imkansız bulmuyorsun Bence pek mümkün değil Peki neden neden ben bu rüyayı görüyorum? Neden? Ben bilmiyorum. Şimdiye kadar böyle bir meseleyle karşılaşmadığından emin misin? Evet. İşte ben de bunu öğrenmek istiyordum. Şey, size bir soru sorabilir miyim? Elbette. Kimden şüpheleniyorsunuz? Ne? Yani sizi öldürmek isteyen kim? Böyle biri yok. Peki şimdiye kadar sizi ipnotizme etmeye çalışan oldu mu? Ne münasebet? Böyle saçmalığa tahammül edeceğimi mi sanıyorsun? Ben budala değilim. O halde yanılmış olduğunuzu söylemem lazım. Fikrimiz yanlış. Peki rüya ne olacak? Rüya. Rüyanız gerçekten ilginç. Rüyanızda gördüğünüz odaya bir göz atmak isterdim. Çalışma masanızı, saati ve tabancayı görebilir miyim? Tabii. Şey buna var mı? Orada görülecek bir şey yok Olanı size ben söyledim Bir de ben görüp fikir edin sen Yok yok lüzum yok Bana fikrinizi söylediniz ya yeter Nasıl isterseniz öyle olsun Size yardım edemediğim için özür dilerim Vakitte bir hayli oldu Şey Odamın karıştırılmasını istemiyorum Derdime bir çare bulamadın Bu mesele kapanmıştır artık Buraya kadar geldiğin için bir ücret talep edeceksin tabi. Faturanı bana yollarsın. Bundan emin olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bir dakika. Bir şey mi var? Sana yazdığım mektubu istiyorum. Yani sekreterinizin yazdığı mektubu mu? Evet. Buyurun. Evet, evet. Tamam gidebilirsin artık. Evet. Çok özür dilerim ee, Sizin işinizi düşünürken bir hata yaptım Size verdiğim mektubu sol cebimden çıkardım Ne demek istiyorsun? Sizin mektubunuzu şu cebime sağ cebime koymuştum Yanlışlıkla size çamaşırcımızdan gelen mektubu vermişim Kadıncağız gömleklerin yakasını yırttığı için benden özür diliyordu İşte sizin yazdığınız mektup burada buyurun O niye dikkat etmiyorsun? Eh, oluyor bazen Hoşça kalın. Evet Doktor Homeland. ben Maez. Bir şey mi var dostum? Ben yol satıdan telefon ediyorum. Yani Gilbert Farley'in evinde. Şu milyarder Farley. Ya öyle mi? Farley nasıl? Farley öldü. Öldü mü? Bugün öğleden sonra iddian etmiş. Ya. Bakıyorum pek şaşırdın. Yoksa, yoksa iki hakkında bir şeyler mi biliyordun? Bu nereden aklına geldi Sayın Doktor? Düşünüp tahmin ettiğimi sanma. Buna hiç vaktim yok bilirsin. Sadece Fabi'nin not senin ismin yazılıydı Evet Bir hafta evvel sana randevu vermiş sanırım Onunla buluşmuşsun Evet Bu işi araştırmakla görevli bir polis müfettişi yolladılar Bilirsin milyarderlerin elimi epey heyecan yaratır ortalıkta Hı. Bize belki yardım edersin diye düşündük Bildiğin bir şey varsa rica etsem buraya kadar gelir misin? On dakika sonra ordayım. tanıştırayım. Ölü evinde toplantı olduğunu söylememiştiniz telefonda doktor. Yabancı kimse yok aramızda. Efendim, arkadaşım Belçikalı dedektif Hercule Miles. Polis <gülüyor> müfettişi Bay Barnett. Söylemiştim burada oldukları. <gülüyor> Çok memnun oldum. Ben de. Milyarderin eşi Bayan Farley ve kızı Nancy Farley. Bay Farley'in tek çocuğudur Nancy. Memnun oldum efendim. Üzüntünüzün büyük olduğunu biliyorum. Ve milyarderin sekreteri Bay Bristol. Evet e, Lütfen oturmaz mısınız Herhalde daha rahat konuşabilirsiniz Evet <gülüyor> Bayan Farley Nancy ve Bay Bristow Milyarderin geride bıraktıkları Ona en yakın üç insan Eşi Evet Kocasından çok genç ve çok da güzel bir kadın Ama yüzünde maske var sanki Ne düşündüğünü anlamak zor Kendisinden emin bir tipi var Kızı Nancy hmm. Sarı saçlı çilli bir kız Gözlerinde acayip bir parlaklık var Zeki bir kız olduğu belli Evet Ve sekreteri Bristow Yakışıklı bir genç Kulu da düzgün hmm. Herhalde becerikli ve kabiliyetli bir sekreter <gülüyor> Miles Niye daldınız öyle? Bize aydınlatacak bize söyleyecek bir şeyleriniz vardır umarım Sizi dinliyoruz Öyle değil mi Bay Müfettiş ee, Meslektaşımın bildikleri varsa anlatması faydalı olacak elbet Rica edelim kendisinden Mesela Bay Farley ile bir hafta önce yaptığını söylediğiniz konuşmadan başlayabilirler <gülüyor> Özetle mesele şu Bir hafta önceydi Bay Farley adına Sekreteri Bristol'un yazdığı kısa bir mektup aldım Bay Farley önemli bir iş için benimle görüşmek istediğini bildiriyordu Merak ettim. Geçen perşembe akşamı saat 9.30'da buraya geldim. Sekreter'in odasında beni kabul etti. Bay Farley ile konuştuk. Bütün meslek hayatında ilk defa karşılaştığım bir iş için benden yardım istedi. Her gece acayip bir rüya görüyormuş. Rüyasında tam saat 3.28 geçe tabancasını çekip intihar ediyormuş. Her gece aynı rüya. Bundan kurtulmak istediğini söyledi. Benim fikrimi sordu. Bir doktora gitmesini söyledim kendisine. Birkaç doktora gittiğini fakat bir netice alamadığını söyledi. Biri perih tavsiye etmiş, ikincisi geçmişte olan bir hadiseyi şuur altında sakladığını, unutamadığını, üçüncüsü ise onun hayattan bıktığını, intihar etmek istediğini söylemiş. Hatta iyi hatırlıyorum son olarak kendisi şöyle demişti. Her gece aynı rüyayı görüyorum. Biri buna sebep oluyor. Bir an gelecek dayanamayacağım Rüyadaki gibi çekmecemdeki tabancayı alıp Alnıma dayayacak ve Çok tuhaf ee, Özür dilerim araya girdiğim için Şimdiye kadar böyle bir şey duymamıştım Bir rüya ee, Bayan Farley siz bu hususta bir şey biliyor musunuz? Kocam bana bundan bahsetmişti Korkunç bir rüya onu çok üzüyordu Hazımsızlık yüzünden bu rüyayı görebileceğini söyledim İnsanın sindirim sistemi iyi işlemezse Korkulu rüya görebilir Biliyorsunuz eşim Haviyar ve lahanadan başka bir şey yemezdi Bir doktora görünmesinin Özellikle doktor Homeland'ı çağırıp Konuşmasını söylemiştim kendisine Fakat kocanız benimle konuşmadı Onun için olayı şimdi burada öğreniyorum Miles'in anlattığına göre Eşiniz birkaç uzman doktora Başvurmuş olacak Sayın doktor Bu konuda yardımını rica edeceğim dostum Bay Farley o gece benimle konuşurken... ...üç doktora başvurduğunu söyledi. Doktorların kendisine anlattıklarını size aktardım biraz önce. Rüya konusunda söylenenlere ne dersiniz? Vallahi bir şeyler söylemek zor olacak. Sonra Farley size doktorlardan dinlediklerini anlatmış. E, bu anlatış eksik olabilir. Unutulan taraflar bulunabilir değil mi ya? Hatta bazı ustaları yanlış anlamış olması bile mümkün. Yani doktorların anlattıklarını pek anlayamamış mı demek istiyorsunuz? Onun gibi bir şey... Doktorların açıklamasını tam manasıyla kavramamış sanırım Bay Farley'in hangi uzmana başvurduğunu biliyor musunuz? Hayır Ya siz Bayan Farley? Hangi doktora gittiğini biliyor musunuz eşinizin? Hayır hmm. Siz ne dersiniz buna küçük hanım? Hiçbirimiz babamın doktora gittiğini bilmiyorduk efendim Babanız size de gördüğü rüyayı anlattı mı? Hayır hmm. Ya siz ne dersiniz Bay Bristol? Kendisi bana bir şey söylemedi efendim ...sadece size yolladığı metubu dikte ettirdi. Beni neden görmek istediğini söyledi mi? Hayır Bay Miles, söylemedi. Bu usta hiçbir fikrim yoktu. Herhalde şirketlerden birinde... ...bir yolsuzluk var diye düşünmüştüm. Hmm. Şimdi biraz da... ...Bay Farley'in ölümünden söz edelim. Hı? Kim anlatabilir bunu bana? Rica etsem. Ben anlatayım efendim... Bay Farley her gün öğleden sonra yukarı kattaki odasına çıkar çalışırmış Evet Anladığıma göre son zamanlarda önemli bir işle meşgulmüş. Galiba birkaç şirketi birleştirir Evet evet ee, makine şirketlerini birleştirmeyi düşünüyor Bu işle ilgili olarak gazetelere bir demeç vermeyi küçük çapta bir basın toplantısı yapmayı düşünmüş Evet Daha doğrusu iki gazeteciyi kabul etmeye razı olmuş <gülüyor> Razı olmuş diyorum Çünkü kendisi gazetecilerden pek hoşlanmazmış İki gazeteci saat 3'ü çeyrek geçe buraya gelmişler Öyle değil mi? Evet efendim öyle oldu ee, Bay Farley onları tam üçü çeyrek geçe göreceğini söylemiş Ve gelen gazetecileri uçak birinci kata çıkarmış Holde oturup beklemeye başlamışlar ee, Sözünüzü kestiğim için özür dilerim Farley gazetecilerin gelişini görmüş mü? Ne zaman görüşebilmişler? Ee, şöyle olmuş Bay Miles Saat 3'ü 20 geçe Farley bir şirket memurunu kapıya kadar geçirmiş Gazetecilerin holda oturduklarını görünce beklettiği için onlardan özür dilemiş. Hı hı. Yapılması gerekli bazı işlerim var. Biter bitmez sizinle görüşeceğim demiş. Hı. Kapatıp kapısını girmiş içeri. Ondan sonra da kendisini bir daha sağa gören olmamış. Devam edin lütfen. Ee, saat dördü beş geçe bitişik odadan çıkan Bristol gazetecilerin hala beklediklerini görünce çok şaşırmış. Bir dakika Bay Müfettiş. Evet. Niçin çok şaşırdığını kendisinden sorabilir miyiz Bristow'un? Efendim o güne kadar patronla görüşmeye gelenlerin... ...öyle uzun boylu beklediklerini hiç görmemiştim de... Hı. E, ...tuhafıma gitmişti. Hı. Peki sonra ne yaptınız? Kendisine birkaç mektup imzalatacaktım. E, gazetecilerin beklediklerini de haber vereyim diye içeri girdim. Evet. Fakat Farley'in masası boştu. Kendisini göremedim. Acaba dışarı mı çıktı diye düşünürken... ...masanın arkasında bir ayakkabı gözüme ilişti. Hı. Hemen yaklaşıp baktım... ...Farley yerde yatıyordu. Yanında bir tabanca vardı... Hı. Ölmüş olduğunu tahmin ettim Tahmin ettiniz Farley'in yazı masası odanın ortasında mı? E, hayır e, tam pencerenin önünde e, Bu anlattığı durumla karşılaşınca Bristow odadan çıkıp uşağı çağırmış Hemen doktor Homeland'e telefon etmesini söylemiş Doktor gelip de Farley'in öldüğünü tespit edince Polis çağrılmasını istemiş Hı. Ve Bristow da bizi aramış İşte bütün hikaye bu Peki silah sesini duyan olmamış mı? Bu çok önemli bir husus. Zannetmem. Caddeden fazla vasıta geçiyor. Hem pencere de açıkmış. Korna sesleri yüzünden patlama duyulmamış sanırım. Farley kaçta ölmüş acaba? Hı? Bunu tespit edebildiniz mi? <gülüyor> Bunu Doktor Hamlet daha iyi cevaplandırır herhalde. Buraya gelir gelmez hemen cesedi muayene ettim. Geldiğimde saat dördü otuz iki geçiyordu. Hı. Bu hesaba göre Farley rüyasındaki gibi... Üçü yirmi sekiz ölmüş olmalı ee, Silahın üstünde parmak izleri var mı? Evet Farley'in kendi parmak izlerini bulduk Bay müfettiş Bana biraz tabanca hakkında bilgi verir misiniz? Ee, Farley tabancasını yazı masasının sağ taraftaki Üçüncü çekmecesinde saklıyormuş Evet. E, tabancayı görünce bayan Farley Onun eşinin tabancası olduğunu hemen tanıdı e, Bunun bir intihar olduğunu eminim Zira Farley'in çalışma odasının tek kapısı var ve kapısının önünde de iki gazeteci Anlattığım gibi Beklediğine göre odaya giren çıkan olsaydı herhalde görürlerdi Bu hesaba göre Milyarder Farley'in intihar etmiş olması gerek Evet Başka bir şey ihtimal veremiyorum Ben de bu fikirdeyim Görüşünüze katılıyorum Yalnız Bay Miles Beni düşündüren bir nokta var Nedir öğrenebilir miyim Bay Farley'in size mektup yollaması bu beni endişelendirdi <gülüyor> Anlıyorum anlıyorum Herkül Miles bir işe karıştı mı O işte muhakkak bir cinayet vardır Diye düşünüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Size hak vermiyor değilim Doğru ben de bu fikirdeyim Sizin işe karışmanız için çok önemli bir sebep olmalı Miles Yanılıyorsunuz dostum ee, Düşüncemi söyledim Ben ve sizde mektup meselesini açıkladığınıza göre Artık endişelenmem bir için Bir sebep kalmadı Bir dakika bay müfettiş Öğrenmek istediğim küçük birkaç nokta daha var. Önce Bayan Farley'e birkaç soru sormam lazım. Bayan Farley... ...kocanızı şimdiye kadar hiç hipnotizme ettiler mi? Hipnotizma mı dediniz? Hı, evet. Hayır, böyle bir şey hatırlamıyorum. Peki, kocanız iknotizme ile ilgileniyor muydu? Yani bu konuyla ilgilenir miydi? Zannetmiyorum. O korkunç rüya inanamayacak bir şey. Gilbert'in her akşam kabusu görmesi ne fecil... Zavallı kocam Sanki ölüme mahkummuş gibi Hep aynı rüyayı görüyordu hmm. Farley de aynı şeyi söylemişti Kocanızın intihar edebileceği Hiç aklınıza geldi mi? Hayır bunu hiç düşünmedim Bazen tuhaf laflar ettiği oluyordu hmm. Acayip tavırlar takınıyordu Ama ben bütün bunları çok çalıştığı için Yorgunluğuna veriyordum evet. Aklıma böyle bir şey yapabileceği hiç gelmemişti Babam kendisini öldürecek bir tip değildi Aksine hayatı çok severdi bu yüzden de kendisine iyi bakardı Bundan eminim Babam intihar edecek bir insan değildi Farley'in çalışma odasını Olayın geçtiği odayı görmemde bir sakınca var mı Bay Müfettiş Ne münasebet doktor sizi çıkarsın yukarıya ee, Bizim gelmemizde üzül yok Değil mi doktor Hay hay buyurun çıkalım dostum Buyurun pencere hep böyle açık mıymış Evet açıkmış Fakat buradan kimsenin içeri girmesine imkan yok Öyle mi <gülüyor> eh, Bir kontrol edelim bakalım Haklısın İnsan yürüyebilecek bir çıkıntı filan yok Hatta yağmur dolusu bile Haklısın doktor Bir kedi bile tırmanıp bu odaya giremez Karşıda da penceresiz bir duvardan başka bir şey yok Baksanıza dümdüz bir duvar Yanında da fabrika Parley gibi bir milyarderin burada oturması çok garip Adam pencereden baktığı zaman Şu gri duvarı görüyordu tabi Bu bir hapishane duvarına bakmaktan fartsız Haklısın Bana kalırsa bu duvar çok önemli Evet bir hayli önemli Başka türlü olmasına imkan yok Ne diyorsunuz bu kasvetli duvarın nesi mühim anlayamadım Yoksa Yoksa psikolojik yönden mi önemli demek istiyorsunuz Bakın doktor orijinal bir maşa var burada Maşa mı Hı? E Nesi orijinal Dikkat edin şu düğmeye basıyorum. Gördünüz mü orijinalliğini? Hayret doğrusu. Maşa'nın kolları bir hayli uzadı. Bakın. Hiç eğilmeden yerdeki kibrit çöpünü alıyor. Ve çöp sepetine atıyorum. Oyun oynamanız bitince haber verin de biraz konuşalım. Böyle şeylerden hoşlandığınızı bilmiyordum maiz. Bunun için mi çıktık yukarı? Doğrusu iyi bir buluşum. Doktor, bu olay sırasında Bayan Farley ile küçük hanım Nancy Farley'in neredeymişler? Anladığıma göre Bayan Farley odasında dinleniyormuş. Hmm. Nancy de stüdyosunda resim yapıyormuş. Bayan Farley'in odası nerede acaba? Bunun üstündeki katta. Tam üstümüzde. Hmm. Ya Nancy'nin stüdyosu? En üst katta. Daha doğrusu tavan arası. Evet. Nancy ile konuşmak istiyorum. Acaba kendisini buraya çağırmamız kabil mi? Evet. İki üç soru sormam lazım Nasıl isterseniz Beni görmek istemişsiniz Evet küçük hanım Size birkaç soru sormak istiyordum Nasıl isterseniz İstediğinizi sorabilirsiniz Şöyle otursanız da öyle konuşsak Evet Babanızın çalıştığı bu masanın gözünde Bir tabanca bulunduğundan haberiniz var mıydı Hayır Bunu ilk defa bugün duydum hmm. Olay sırasında Neredeydiniz Anneniz yani üvey anneniz Neredeydi yanılmıyorum değil mi Bayan Farley üvey anneniz olacak. Evet haklısınız Luis babamın ikinci karısıdır Zaten kendisi benden sadece sekiz yaş büyük hmm. Neyse bırakalım bunu Bana ne soracaktınız Sorun da bir an evvel bu işi bitirelim Evet Babanız intihar ettiğinde neredeydiniz? Ben stüdyomda resim yapıyordum Hı. Olayı bana haber verdiler aşağı indim Teşekkür ederim ee, Bir başka sorum daha var Bundan bir hafta önce neredeydiniz? Yani ne günü oluyor? Hı, perşembe akşamı Evet geçen perşembe akşamı Perşembe gecesi ha, Evet hatırladım e, Tiyatrodaydım Üvey anneniz de sizinle beraber miydi? Evet Peki babanız sizinle gelmek istemedi mi? Hayır babam tiyatrodan hoşlanmazdı Ya Babanız gecelerini nasıl geçirirdi? Bu odada oturur kitap okurdu Zaten en sevdiği şey kitap okumaktı hmm. Demek tek başına bu odada oturmayı tercih ederdi Peki, Peki. gezmekten ahbaplık etmekten hoşlanmaz mıydı? Birbirimizi anlasak Biraz daha açık olsak daha iyi olacak sanırım Bay Miles Babam son derece soğuk bir insandı Hı. Üstelik Kötü ruhluydu da Bu yüzden hiçbir ahbabı kendisini aramazdı Yani babam kimsenin hoşlanmadığı İkinizi açıkça belirttiğiniz için Size teşekkür etmeliyim Vakit kaybetmenizi istemiyorum Ve ne demek istediğinizi anlıyorum Bir bakıma size hak da veriyorum Açık konuşmamız daha iyi olur Dolan başlı sorulara lüzum yok Üvey annem Babamla sırf parası için evlendi hmm. Parası olmasaydı Ruiz babamın yüzüne bile bakmazdı Ben de param olmadığı için bu evde oturuyorum Zira başka yerde yaşamama imkan yok Biriyle evlenmek istedim Sevgilim fakir vekat gürüs bir gençti Babam durumu öğrenince fena halde kızdı İstemeyerek sizi üzmüş olmayayım küçük hanım Açık konuşuyoruz efendim Belki bunları bilmenizde fayda vardır Peki Öyleyse sizi dinliyorum Babam buna kızdı Ama beni fikrimden caydıramayacağını de biliyordu Başka bir yoldan evlenmemize engelledi Sevgilimi işinden çıkarttı Hı. Çünkü beni zengin ve mevki sahibi birisiyle evlendirmek istiyordu Tek varisi ben olduğum için Babanızın ben... tüm serveti size mi geçiyor? Evet Bay Miles Daha doğrusu babam üvey anneme 250 bin sterlin bıraktı daha birkaç kişiye de ufak tefek miraslar Fakat asıl servet bana kaldı hmm, Anlıyorum, evet <gülüyor> Görüyorsunuz ya efendim Babamı öldürmem için mükemmel bir sebep var ortada <gülüyor> Ya öyle mi? Babanızın yalnız servetinden değil Zekasından da büyük ölçüde bir pay aldığınız anlaşılıyor Bayan Nensi hmm. şey, Bu daima böyle mi durur? Efendim Ne demek istediniz anlayamadım yani babanız şu maşeyi daima masanın üstüne mi koyardı Ha evet Babam yere düşen şeyleri bu maşeyle alırdı Kendisi iyilmekten hoşlanmazdı Doğru doğru Son bir sualim daha var bayan Nensi Babanızın gözleri sağlam mıydı Hayır Babamın gözleri adam akıllı bozuktu Bir şey göremezdi Daha doğrusu gözlüksüz görmesine imkan yoktu Çocukluğundan beri gözleri bozukmuş Peki Gözlüklü iyi görür müydü Tabi Yani babanız gözlük takınca gazete ya da mektup okuyabilir miydi Evet her türlü yazıyı okuyabiliyordu hmm. Sizi daha fazla rahat etmeyin bayan Nancy Sorularıma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim Güle güle Güle güle Ne kadar aptallık etmişim Gerçeği gördüğümü sanıyordum ama yanılmışım Kendimden bu kadar emin olmamalıyım Bulmazsa Aşağı, gözlüksüz hiçbir şey göremeyen Milliader farlı. Evet Masayla pencere arasında 3-4 metrelik bir mesafe Evet Beş adımlık bir mesafe ha. Pencerenin Evet pencerenin hemen altındaki yolda Küçük siyah bir cisim var Aziz meslektaşım Mars, falling odasında incelemenizi bitirdiniz herhalde. Olayın bir intihardan ibaret olduğuna siz de kanaat getirdiğiniz sanırım. Başka öğrenmek istediğiniz bir husus var mı? Bay müfettiş, izin verirseniz birkaç soru daha sormak istiyorum. Bana kalırsa 5-10 dakika sonra buradan ayrılabiliriz. Kanaatime göre aydınlanması gereken birkaç küçük nokta daha var. Evet evet, önce önce sizi endişelendiren mektuptan yani Farley'in bana gönderdiği mektuptan söz ediyorum. Bay Bristlow bu mektubu patronunuzu dikte ettirmişti değil mi? Evet efendim. Hı. Mektubu yazdırırken hali nasıldı Farley'in? Yani sinirli miydi? E, hayır efendim, her zamanki gibi sakindi. Patronuz bu mektubu size ne gündikte ettirdi? Ee, geçen Çarşamba. Ha, demek geçen Çarşamba. Saat kaçtı acaba? Ee, hatırımda kaldığına göre e, akşam üzeriydi, beş buçuk altı civarında. Hı. Bu mektubun postaya atılması hakkında size bir şey söylemişler miydi? E, sadece mektubu benim postaya atmamı istedi efendim. Hı. Siz de patronunuzun emrini yerine getirdiniz tabii. Evet. Acaba hatırlıyor musunuz Bay Farley benim geleceğimi uşağa haber vermiş miydi? Evet Yani beni karşılaması için uşağa özel emir vermiş miydi demek istiyorum Evet Beni çağırıp uşağa tembih etmemi söyledi Uşağın adı Holmes'dur efendim Sizin dokuz buçukta geleceğinizi Holmes'e ben söyledim Hı. E tabi patronun emriyle Kendisi sizi karşılayacak, isminizi soracak Ve Bay Farley'in gönderdiği mektubu göstermenizi isteyecekti Hı. Aldığım emir böyleydi bu çok garip bir şey değil mi? Yani bir yabancıyı karşılarken bu kadar sıkı tedbir almayan ne var demek istiyorum? Ee, Bay Farley acayip bir insandı efendim. Ee, onun yaptıklarına karışmak bana düşmezdi. Ben kendisinin sekreteriydim. Hı, haklısınız, haklısınız tabii. Peki, Farley size başka bir şey tembih etmedi mi? Evet, o gece izinli olduğumu söyledi. Daha doğrusu evde kalmamanı istiyordu. Siz Ne yaptınız? Akşam yemeğini yer yemez, evden çıktım... ...bir sinemaya gittim. Sinemadan kaçta döndünüz? E, Onbiri çeyrek geçe. E, kendi anahtarımla kapıyı açarak içeri girdim. Hmm. O gece tekrar Farley'i gördünüz mü? Hayır. <gülüyor> o gece görüşmeye geldiğim zaman... Hmm. ...Bay Farley'in odasına almadılar beni... ...bunu biliyor muydunuz? E, evet efendim. E, bana böyle tembih etmişlerdi. Holmes'e... ...sizi benim odama almasını söyledim. Farley buna neden lüzum gördü acaba? Bunun sebebini biliyor musunuz? Hayır, bilemeyeceğim. Hı. Ne bileyim, bunu düşünmek bile aklıma gelmedi. Zaten patronumun sözlerine itiraz etmeme imkan yoktu. Beni kovardı. Ya. Yeah. Peki Bay Bristol... Farley misafirlerini kendi odasına kabul etmez miydi? Ee, çoğu zaman öyle yapardı. Fakat bazen de misafirlerini benim odama alırdı. Bunun bir sebebi vardı herhalde. Ee, olabilir. <gülüyor> olabilir ama ben bu hususu hiç düşünmedim. Peki Bay Bristov. Teşekkür ederim. Bayan Farley, uşağınızı çağırıp biraz konuşmama izin verir misiniz? ederim. İstediğinizi yapabilirsiniz Bay Mars. Siz mi çağırdınız madem? Ben istemiştim. Buyurun efendim. Holmes, herhalde perşembe gecesi buraya geldiğimi hatırlayacaksınız. Evet efendim hatırlıyorum. Patronunuzun o gece için size verdiği emirleri burada tekrarlayabilir misiniz? Akşam yemeğinden sonra Bay Bristow beni çağırarak Bay Farley'in dokuz buçukta bir ziyaretçi beklediğini, Hı. ziyaretçinin adının Herkül Miles olduğunu söyledi. Ben misafirim ismini sorduktan sonra getirdiği mektuba bakacaktım. Gelenin kimliğini böylece tespit ettikten sonra da... ...onu, yani sizi... ...sekreterin odasına alacaktım. Ya. Yeah. Holmes, size kapıyı vurmanızı tembih etmişler miydi? Bay Farley ziyaretçileri geldiği zaman... ...kapıya vurmamı söylemişlerdi efendim. Kapıya vurmadan içeri istemez derdi. Çok tuhaf. Bugün hep yanılıyorum. İtiraf edeyim o gece kapıyı vurmanız... ...beni bir hayli şaşırttı Holmes. Her neyse, her neyse. O gece için size başka bir şey söylenmedi mi? Hayır efendim... Bay Bristow bana bu anlattıklarımı tembih ettikten sonra... ...sokağa çıktı. Saat kaçta ayrıldı evden hatırlıyor musunuz? Evet. 9'a 10 kala efendim. Peki ondan sonra patronunuz Farley'i gördünüz mü? Evet efendim. Her zamanki gibi tam saat 9'da. Hmm. Bir bardak süt götürdüm kendisine. O sırada Farley kendi odasında mıydı... ...yoksa sekreterinin odasında mıydı? Kendi odasındaydı efendim. Peki bayan Farley ile Nancy neredeydiler? Tiyatroya gitmişlerdi efendim. Teşekkür ederim Holmes. Gidebilirsiniz. Ha, Bay Holmes gitmeden bir şey daha rica etsen dersiniz efendim Bir mahsul yoksa Bayan Faley, Holmes'u dışarı kadar gönderebilir miyim Elbette efendim Nasıl isterseniz Teşekkür ederim Holmes bir ara dışarı çıkın Konağın fabrikaya bakan pencerelerinin altında Yol kenarında küçük siyah bir şey var Bir cisim Onu alıp buraya getirin Lütfen anlatabildim mi Anladım efendim Konakla fabrika arasındaki yolun üstünde... Hı. ...siyah bir cisim var diyorsunuz. Onu alıp buraya getireyim. Lütfen. Hemen alıp getirmek için de acele etmeyiniz. Biraz daha vaktimiz var. Ne no, siz de mi çıkıyorsunuz Bay Bristol? Sıkıldınız mı yoksa? Birden... ...birden başım döner gibi oldu da... ...biraz hava alsam iyi olacak. Lütfen oturun yerinize az kaldı. Ondan sonra istediğiniz kadar kalabilirsiniz dışarıda. Biraz sabır. Baının dönmesi Geçer geçer. Oturun koltuğunuza. Ha, şöyle. Gelelim size. Evet bayan Farley son bir soru daha size. Kocanızın gözleri sağlam mıydı? Hayır Hı? Gözlüksüz göremezdi. Demek kocanız mı yoktu? Evet, gözlüğü olmayınca bir şey göremezdi. Kocanızın birkaç gözlüğü vardı değil mi? Evet hmm, Böylece. ...birkaç karanlık noktayı aydınlatarak... ...olayın esrarını çözmüş oldum. Bir şeyi anlayamadım. Esrar çözüldü diyorsunuz. Hı hı. Ya rüya? Evet, o rüya çok önemliydi değil mi? Ben böyle şeylere inanmazdım. Kocamın her gece... ...aynı rüyayı görmüş olması... Evet, evet çok tuhaf. Bunu sizden duymasaydım... ...katiyen inanmazdım Miles. Siz yalan söylemezsiniz... Yani Bay Farley size bu olayı anlatmasaydı. <gülüyor> tamam tamam. Milyarder Farley bana bu hikayeyi anlatmasaydı. O geceki olaylardan bazılarına bir anlam verememiştim. Uzun uzun düşünmeme rağmen kesin bir sonuç çıkaramamıştım. Mesela... Mesela Cilbet Farley neden o mektubu beraberimde getirmemi istemişti değil mi ya? Bir yanlışlık olmaması için... Yani Bay Farley sizin yerinize başkasının gelebileceğini düşünmüş olacak Hayır hayır yanılıyorsunuz Bu son derece saçma bir düşünüş Çünkü Bay Farley yalnız mektubu göstermemi istemekle kalmadı Bunu kendisine geri vermemi söyledi Üstelik bu mektup masasında bulunmuş Öyle değil mi? Peki Cilbet Farley bu mektubu neden sakladı dersiniz? Hı? Belki de mektubun bulunmasını istiyordu Böylece gördüğü rüyayı herkes öğrenecekti çok zekisiniz Bayan Nensi. Babanız mektubu herhalde bunun için saklamıştı. Öldüğünde o korkunç rüyayı herkes öğrenecekti. Zira o rüya çok önemliydi. Şimdi ikinci noktayı aydınlatmaya çalışalım. O gece kendisiyle konuşurken Bay Bristov'un odasında olduğumuzu söylemiştim. Kendi yazı masasıyla sözünü ettiği tabancayı bana göstermesini istedim babanızdan. Önce buna razı olur gibi göründüyse de birdenbire vazgeçti. Bu isteğimi neden kabul etmek istemedi dersiniz? Hı? Soruyu başka bir şekilde sorayım. O sırada Bay Farley'in odasında başka bir şey vardı. Kendisi bunu benim görmemi istemedi. Bunun bana ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Hı, güç bir soru değil mi? Evet, beni kendi çalışma odasına sokmak istemedi. Bunun çok önemli bir sebebi olsa gerek. Çünkü o odada görmemi istemediği bir şey vardı. Şimdilik... Bir şey diyelim bunun adına ve gelelim üçüncü noktaya. Yine o gece odadan çıktığım sırada bana yollamış olduğu mektubu geri vermemi söyledi. Ben ne yaptım? Yanlışlıkla çamaşırcımdan gelen pusulayı çıkarıp kendisine verdim. Dikkatinizi çekerim. Verdiğim bir mektup değil bir pusulaydı Ve kapıdan çıkarken yaptığım yanlışlığı fark ettim. O sırada Bay Farley mektuba bir göz atıp masasına bırakmıştı. Durumu izah ettim. ...asıl mektubu verip çamaşırcının pusulasını geri aldım. Evden çıkınca bu olay epeyce kafamı kurcaladı. Acaba... ...acaba ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bu işte çamaşırcının ne ilgisi var Miles? <gülüyor> Gömlek yakalarımı paralayan... ...pişamalarımı kısa zamanda eskiden bu çamaşırcı kadının... ...bana ilk defa bir faydası dokundu sayın doktor. <gülüyor> i̇lk defa. <gülüyor> evet dediğim gibi Bay Farley o mektuba baktı... ...oysa onun bir bakışta... ...kendi mektubu olmadığını anlaması gerekirdi. Buna rağmen sesini çıkarmadı. Demek mektubu okuyamamıştı. E gözlüğü yok muydu? Gözlüğü vardı. Zaten bu yüzden şüphelendim ya. Rüya çok önemliydi. Adam rüyasında intihar ettiğini görmüştü. Bir süre sonra da intihar etti. Daha doğrusu kendisini odasında ölü buldunuz. Şahitler o öldüğü sırada odasına kimsenin girmemiş olduğundan emindiler. E buna göre de milyarder Farley'in intihar etmesi lazımdı. Evet olan da bu zaten Hayır dostum bu doğrudan doğruya bir cinayet İyi planlanmış Kimsenin aklına gelmeyecek bir cinayet O gece neden Çalışma odasına sokmadı beni Hı? Orada görmemem lazım gelen ne vardı Dostlarım Orada asıl milyarder Gilbert Farley vardı Ne diyorsun Evet evet, saçmaladığımı zannetmeyin Benimle konuşan Farley O iki mektup arasındaki farkı görememişti neden diyeceksiniz? Zira kendisine fali veren kişi... miyop gözlüğü takmış... ...sağlam gözlü bir insandı. Bu yüzden mektubu okuyamadı. Ne dersiniz doktor? Sağlam göze ileri derecede bir miyop gözlüğü takılınca ne olur? Sağlam göz bir şey görmez. Tamam. Onunla konuşurken bir rahatsızlık hissetmiştim. Sanki karşımda rol yapan bir insan varmış gibi geldi bana. O da son derece loştu. Masadaki lamba yüzüme çevrilmişti. Sözünü çok duyduğum yamalı roptoşambır... Gaga bir burun ve karışık kır saçtan başka bir şey görmedim Bay Farley'in rüya gördüğünü nereden biliyoruz? Hı? Bunu bana Güya kendisi anlattı <gülüyor> Bir de bir de Bayan Farley kocasının böyle bir rüya gördüğünü iddia etti Bay Farley'in yazı masasında tabancası olduğunu nereden biliyoruz? Bunu da bana o şahıs anlattı Başka bilen var mı içinizde bunu? Var ...o şahsın anlattıklarını bir de Bayan Farley'i tasdik etti. Çünkü... ...çünkü bu bir cinayetti. Söylediğinizi getirdim efendim. Hmm. Duvarın dibinde duruyordu. Biraz daha bekleyebiliriz dışarıda Holmes. Seni çağıran oğlu mu? Şey, özür dilerim efendim. Uşağın için kızıyorsunuz Bayan Farley. Getir bakalım bulduğun şeyi Holmes. <gülüyor> evet. Bir kadife oyuncak kedi. Teşekkür ederim Holmes. Çıkabilirsiniz Bu kalife kediyi tanıyorsunuz değil mi Bayan Farley Ne oluyor sinirlenmeyiniz rica ederim Sevimli bir oyuncak bu Ama kocanız kedilerden nefret ederdi değil mi Kocam korkunç bir rüya görmüştü Sonunda intihar etti Oyuncak kedileri ilgisi var bu işin Haklısınız diyebilmeyi çok isterdim Bayan Farley Ama gerçek bizi kocanızın ölümüyle Daha doğrusu öldürülmesiyle Bu oyuncak kedi arasında ilgi kurmaya zorluyor Kocanızın penceresi açıktı ve kocanızın çalışma odasının üstündeki odada siz oturuyordunuz değil mi? Bunu söyledim daha önce. Biliyoruz Bayan Farley, biliyoruz. Öyle değil mi doktor? Evet Miles. Bu oyuncak kedi aşağı yolda fakat e, odanızın penceresi altında bulundu. Kocanız kedilerden nefret ederdi değil mi? Evet, evet. Siz ne dersiniz Bay Bristow? Hı? Patronunuzun bu huyunu biliyordunuz değil mi? Şey, e, evet, evet. Hoşlanmazdı kedilerden Oyuncak da olsa bir insanın hoşlanmadığı bir şeyle ölümünü hazırlamak Çok kurnazca bir yol değil mi? Bana mı soruyorsunuz? E, anlamadım ne demek istediğinizi Gayet açık konuşuyorum Bay Bristov Ve siz gayet güzel anlıyorsunuz ne demek istediğimi e, Müfettiş bey bakın itham ediliyoruz Suçsuz olduğumu söyleyin lütfen Yani patronunuzun intihar ettiğini mi söyleyeyim? E, başka ne olabilir değil mi? E, odasına giren çıkan olmadı ki Oldu Bay Bristov oldu ...ve patronunuz milerder Farley... ...mükemmel bir cinayete kurban oldu. Ve bu cinayeti bayan Farley ile siz planladınız. Ve planı siz uyguladınız Bay Bristol. <gülüyor> Bilseydim seni de öldürüldüm Herkül Maiz. Ama daha her şey bitmedi. Şimdi de seni... Filanı, Bristol. Her şey anlaşıldı. Pis hafiye. Bir kedi delil olamaz. Kedi başında parçalansın senin. <gülüyor> Onu daha önce parçalamadığına üzülüyorsun değil mi? <gülüyor> ama ne bilirsin, yolda bulsalar bir çocuk oyuncağını unutmuş derler. Hiç kimse bir cinayet oyuncağı olduğuna ihtimal vermez öyle değil mi? Patronun masasında bulunan o antika yaylı ile bu oyuncak kedi Farleyin pencere önünde öldürülmesini sağladı. Yalan söylüyorsun, yalan ama, söylüyorsun. Ama ama biraz önce beni öldürmediğinize pişman olmuştunuz ha? O mektubu siz yazdınız Bay Brystov. Uşağa patronun ağzından emirler verdiniz. Güya sinemeye gidiyormuş gibi evden çıktınız. 5-10 dakika sonra benim geleceğime yakın kendi anahtarınızla kapıyı açıp eve girdiniz. Odanıza çıkarak makyajınızı yaptınız ve patronunuz kılığında beni karşıladınız. O uydurma rüyayı anlattınız bana. Bunlar korkunç planınızın ilk bölümüydü. Fakat çamaşırcı kadının pusulası sizin gerçek farley olmadığınızı ortaya koydu. İsterseniz devam edeyim ee, Onları tevkif edebilmem için cinayetin nasıl işlendiğini öğrenmem lazım Miles ee, Lütfen devam edin O halde dinleyin dostlarım Bristow planın ikinci bölümünü bugün tatbik etti İki gazeteci Bay Farley'in kapısı önünde oturuyordu Bunlar adamın odasına kimsenin girmediğine tanıklık edeceklerdi Bristow Farley'in masasındaki yaylı maşayı almıştı onun ucuna bu oyuncak kediyi takarak bayan Farley'in penceresinden eğildi ve kediyi Farley'in penceresine yaklaştırdı. Durumu merak eden Farley herhalde başını dışarıya uzattı. Tam yoldan kamyonların geçeceği sırada da Bristow onun tabancayla ile şakağından vurdu. Evet. Karşıda sadece fabrikanın duvarı olduğunu unutmayın. Yani olayı kimsecikler görmedi. Bristov on dakika sonra Bay Farley'in odasına indi... ...yaylı maşıyı masanın üzerine bıraktı... ...tabancayı da önünün parmakları arasına sıkıştırdı... ...odadan çıktı ve Farley'in intihar ettiğini söyledi. Evet. <gülüyor> Bristov bana yazdığı mektubun ele geçeceğini biliyordu. Polis durumu açıklamam için beni çağıracaktı. Bu pek tabiydi. Ben Farley'den duyduğum rüya hikayesini anlatacaktım... ...benim sözüme inanacaktınız... Böylece işin sonunda milyarderin sinir bozukluğundan dolayı intihar ettiğine karar verilecekti Bristol, Bristol. Bu işi başaramayacağımızı söylemiştim sana Söylemiştim sana. Evet Bayan Farley haklıymışsınız başaramadınız Oysa normal bir ölüm size 250 bin sterlin kazandıracaktı Biraz daha bekleyebilirdiniz Bay Miles Buyurun Bayan Nancy Teşekkür ederim Thank <laughs> you.